322. konu, Muhammed bin Mesleme ile Hazreti Ömer arasında geçen bir hadise, Muhammed bin Mesleme şöyle anlatıyor, mescide giderken Kureyş'ten birinin üzerinde yeni bir elbise gördüm ve ona, bu elbiseyi sana kim verdi, dedim, o, müminlerin emiri verdi, dedi, biraz sonra yine Kureyş'ten bir başkasının sırtında da aynı elbiseden gördüm, ona da nereden aldığını sordum, o da birincisi gibi, müminlerin emiri verdi, dedi, bunun üzerine mescide girerek, Allahu Ekber, Allah ve Rasulü doğru söylemişlerdir, Allahu Ekber, Allah ve Rasulü doğru söylemişlerdir, diye bağırdım. Sesimi işiten Hazreti Ömer birisini yollayarak beni huzuruna çağırttı. İki rekat namazı kılmadıkça gelmem, dedim. Hazreti Ömer'in gönderdiği kişi, muhakkak gelmelisiniz, artık namazı da sonra kılarsın, diye zorladıysa da ben, kendime söz veriyorum ki iki rekat namaz kılmadan gelmeyeceğim, dedim ve namaza durdum. Bunun üzerine Hazreti Ömer, bizzat gelerek yanıma oturdu. Namazımı bitirdikten sonra bana, söyle bakalım niçin Hazreti Peygamberin mescidinde yüksek sesle tekbir getirerek, Allah ve Rasulü doğru söylemişlerdir, dedin, diye sordu. Ben de, ey müminlerin emiri, mescide doğru geliyordum. Kureyş'ten falan kişiyi gördüm, sırtında yeni bir elbise vardı. Onu kendisine kimin verdiğini sorduğumda müminlerin emirinin verdiğini söyledi. Daha sonra yine Kureyş'ten falan oğlu falanla karşılaştım, onun da sırtında aynı elbiseden vardı, bunu sana kim verdi, diye sordum, o da, müminlerin emiri, dedi, biraz daha ilerleyince bu kez de ensardan biriyle karşılaştım, onun da sırtında yeni bir elbise vardı fakat bu diğer ikisine benzemiyordu, elbiseyi nereden aldığını sorduğumda o da müminlerin emirinin verdiğini söyledi, Hazreti Peygamber bizlere, benden sonra bir kısım insanların size tercih edildiğini göreceksiniz, buyurmuştu. Ama ben bunun, senin devrinde olmasını istemiyorum, dedim. Bunun üzerine Hazreti Ömer ağladı ve, Allah'tan bağışlanma diliyorum, bir daha böyle bir şey olmayacaktır, dedi. Gerçekten de o günden sonra Hazreti Ömer, İnköreş'ten birilerini Ensardan birilerine tercih ettiği görülmemiştir.